Açık Dergi devam ediyor. Yılın son haftasında bir sürpriz albümü değerlendirmek üzere iki gün boyunca Harun Üzer'le birlikte olacağız. İstanbul Caz Festivali direktörüm, sevgili dostumuz ve Açık Dergi programcısı. Harun hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davet için. Ne demek? 17 Aralık'ta dijital platformlarda yayınlanmış Genç Jazz 21 albümü vesilesiyle seninle buluşmuş olduk. Aslında iyi de oldu çünkü bu sene e, caz festivali sırasında bir yere gelememiştik bir değerlendirme imkanını bulamamıştık sayenizde bu açığımızı da 2021 babında e, kapamış oluyoruz. Şimdi albümüm konuşmaya geçmez geçmezden evvel e, epey hani belirsiz ve karmaşık zamanlar olmakla birlikte muhtemelen yoğun e, da bir hani program e, faaliyeti içindesiniz diye düşünüyorum. Böyle müzikli seneye yönelik nasıl geçiyor jazz e, festivali için bugünler şöyle kısaca bir e, izlenim aktarabilir misin bize? Tabii ki bir yandan yılın sonu hani normalde festival yapanların dışında pek fazla kimsenin bilmesi gerekmeyen halde bir sezonu bitirmek, dönemi kapatmak gereklilikleri bir yandan sürüyor. Diğer taraftan tabii senin de bahsettiğin gibi gelecek yılın çalışmaları başladı. Biz yine İstanbul Jazz Festivali'ni 2022'de aslında olması gereken döneme döndürmeyi umuyoruz, düşünüyoruz. Bence de herhalde artık 2022'de bu sorun yaşanmayacaktır. Yani festival yine Temmuz'da olacaktır. Diye Biz planlarımızı ona göre yapıyoruz şu anda. Ee, daha henüz resmi e, detaylı açıklamamız yapmadık. Önümüzdeki e, ay Ocak ayında ve takip eden aylarda çeşitli açıklamalar olacak hı hı. ama şimdiden hani e, Temmuz ayının yine evet. ilk başında e, Haziran'ın sonundan Temmuz'un ilk yarısı bitmeden diyelim. Öyle bir dönemde festivalimiz gerçekleşecek. Yine bu sene zaten 2020'deki festivalimizde artık tekrar bir uluslararası sanatçılara dönüş yapmıştık. Hı hı. 2022'de daha da e, güzel, güçlü, e, renkli, yeni isimlerle hem uluslararası tarafta hem de Türkiye'den sanatçılarla yine güzel bir festival programı sunacağımızı düşünüyoruz. Bakalım onun çalışmaları devam ediyor. Peki takip etmeye çalışacağız. Takip edeceğiz zaten. E, yakinen açıkta dergi de haberdar olacaklar sizden açıklamalar geldikçe ama... İyi bir haber bir biçimde eski e, o ım, takvime dönülecek olması bile ufak bir umut ışığı benim içimde e, umut ışığına sebep olduğunu belirtmem lazım. Şimdi Gençaz 21 yayınlandığım, az evvel de söylediğim gibi 17 Aralık'ta dijital platformlardan paylaşıldı. E, hem aslında 19 yıllık bir geleneğin sonucu ve ürünü olması çok kıymetli hem de bir e, işbirliği sonucu doğduğunu biliyoruz. Kısaca anlatır mısın bize albümün e, bu vasıflarını ve özelliklerini? Tabii ki. Genç Caz bahsettiğim gibi uzun yıllardır süren bir bölüm festivalde ve bizim de çok önem verdiğimiz bir bölüm. Özellikle genç sanatçılara yeni bir platform açmak onlara imkan sağlamak açısından çok değerli. Ee, normalde festivalde birer konser veriyor bu ekipler. Hı hı. Bu sene kez, yes, aslında bir zamandır da düşünüyorduk, bir süredir de düşünüyorduk bunu. Ee, bir de kayda çevirelim, yani kalıcı bir hale gelsin kayıt sonuçta bir anlamda bu kalıcılığı sağlıyor hı hı. ve bu gruplar için daha da teşvik edici bir yönü olsun diye düşünüyorduk. Ee, bunu düşünürken e, aslında çok ...sevdiğimiz çok değerli bir müzik insanı... ...erken de biz dönemde kaybettiğimiz... ...Mehmet Ulu adına açılan bir fon vardı. Kardeşi Ahmet Ulu'nun... ...önderliğinde başlatılan bu fon... ...ile müzik sektöründe... ...ilginç ve güzel girişimlere destekte... ...bulunuyorlar. Hı hı. Ve Ahmet Ulu bize... ...Mehmet Ulu adına açılan bu fonla... ...bu desteği sağlayabileceğini söyleyince... ...biz de bu kayıt projesini gerçekten profesyonel... ...bir şekilde hayata geçirebileceğimizi düşündük. Hı hı. Buna bağlı olarak... Sony Müzik Türkiye ile görüştük aynı zamanda kayıtların yani Sony Müzik Türkiye etiketiyle yayınlanması için Sony ile görüştük diğer taraftan stüdyoları ile görüştük yine bu kayıtların profesyonel ve Türkiye'de hani mevcut stüdyolar arasında gerçekten en başarılarından bir tanesi hı hı. profesyonel bir şekilde kaydedilebilmesi için de onlardan destek rica ettik albümde bu arada kayıt ve mix mühendisliğini Arın Baykurt'un yaptığını belirteyim Mastering'i Güven Ersoysal yaptı bütün albüm için e, bu arada tabii ki fotoğraflarınızı çektik müzisyenlerimizin sosyal medya ve e, streaming kanallarında yer alabilmesi için Muhsin Akgün e, sağ olsun bize bu konuda destek oldu. Grup ve albüm tanıtım metinlerini ise Kolik e, yazarı Burak bazı yazdı. Temel ayaklar aslında bu şekilde bir araya geldi. E, gerçekten de burada hani Mehmet Ulu adına açılan bu fonun destekleri bu işin gerçekleşmesi için büyük katkıda bulundu bizlere. Evet Mehmet Ulu'nun isminin... Muhtelif evet böyle kıymetli inisiyatiflerle yaşamaya devam etmesi de çok önemli hakikaten onda bir kere dağılmış olalım Ahmet. E, Ulu'ya da buradan selam göndermiş olalım e, hazır ismini almışken. Şimdi e, genç caz bir gelenek dedik biraz daha aslında bunu değerlendirelim istiyorum. E, sen biraz da tevazuyla ya da işin içinde çok olduğun için hızlıca geçtin o kısmı ama 20 yıla yaklaştı aslında e, caz festivalinin genç caz bölümü ve e, bültenden de da teyit ediyorum geçen 19 yıl içerisinde 80'in üzerinde genç caz sanatçısı ya da topluluğuna aslında imkanlar sağlamış oldu İKS ve caz festivali bilmeyenler için biraz konuşalım mı genç cazın tabii ki yani 20 yıllık tarihini özetlemenin pek bir imkanı yok ama nasıl bir öneme haiz sizin gözünüzde bilmeyenler özellikle Türkiye'deki orijinal müzik üretimi, e, ayrıca ekonomik darboğazları da düşünürsek, e, nasıl koyuyorsunuz ortaya genç cazın e, esas önemini? Tabii ki bahsedeyim çok da büyük zevkle. E, yani şimdi genç caz aslında bu bahsettiğimiz işte neredeyse 20 yıl aslında 2022'de 20 si olacak. Güzel bir böyle dönemeç olacak aslında. E, başladığımda, bayağı biz bunu başlatırken düşündüğümüz şey, ee, o dönemde özellikle yani neredeyse 20 yıl öncesinden bahsediyoruz işte 2000 <gülüyor> yılı. Ee, 2000'de başladığımızda aslında yine İstanbul'da bir 20 sene öncesine gittiğimizde konser mekanları, müzisyenler için e, hani profesyonel caz müzisyenleri için bile sahne sayısı vesaire çok fazla şey değildi, kısıtlıydı, imkanlar bugüne göre daha azdı. Evet. Dolayısıyla biz o noktada başladığımız aslında hani yine de yetişmiş müzisyenler için <gülüyor> belli imkanlar var. Ama özellikle genç isimleri teşvik, et, teşvik etmek lazım diye <gülüyor> düşündük. <gülüyor> Ve bu niyetle başladı. Ve teşviki festival çerçevesinde yapabileceğimiz en iyi yol, yöntem tabii ki onlar zaten festivalde yer vermekti. Bir de bize bir takım başvurular geliyordu. Ama festivalin kendi uluslararası veya hani sahne verdiği büyük sahnelerde yaptığı konserler arasından tabi belli bazı gereklilikler var bilet satışı vesaire gibi. Hı hı. Halbuki e, genç sanatçıları bu tür e, şeylerle e, bu tür zorlamalar nasıl diyelim, zorla, veya bu tür evet bu tür zorlamalar veya böyle kurallarla elimine etmek de doğru değil. Yani doğru. teşvik etmek ancak hani öyle bilet satışı kaygısıymış şuymuş buymuş ticari kaygılara çok takılmadan mümkün olabilecek bir şey. Çünkü o ilk fişeyi bir ateşlemek lazım ki Kesinlikle. oradan devamı gelsin. Hı hı. Dolayısıyla biz de daha böyle ücretsiz hani bilet satış vesaire gibi konulara takılmadan başarılı ekipleri çıkarabileceğimiz ve bizim aslında onları öne çıkaracağımız yani normalde ne olur sanatçı festivalde yer alırken zaten kendiliğinden bir seyirciyi çeker ama biz burada sanatçı yer verelim ona seyirciyi biz çekelim niyetiyle bu işe biraz yola çıktık ve aslında geçtiğimiz yıllar boyunca da çok yerleşti. Bir diğer tarafı da tabii ki bir sürü ismi. Yani biz kazandırdık demem doğru olmaz ama onlara bu imkanı sağlayarak birçok çok sayıda sanatçının ya yani şu anda profesyonel sahnede artık zaten profesyonel olarak gördüğümüz, izlediğimiz kendi konserlerini kendi ayakları üzerinde çok rahatlıkla durarak veren bir sürü isim bu yoldan biraz geçti. Biz de hani çorbada tuzumuz olduğu için mutlu olduğumuz e, işler bunlar. Hani uzun yıllar içerisinde sayacak olursak işte Ozan Musluoğlu, Cem Tunçerlerden Çağrı Sertellerden başlayarak yakın zamanda Deniz Taşar, Başak Yavuz, işte Can Tutu yani bir sürü isim var. Şimdi tek tek saymak hı hı. yani birini söylesek diğerine ayıp evet, olur ama evet. çok sayıda ismin yeni aldığı bir proje oldu ve birbirinden güzel gruplar şu anda müzisyenler. Kimisi grup olarak başladı solo müzisyen olarak kariyerine devam ediyor veya işte belli isimlerle başlayıp başka alan projesi projeler var. Evet. Dolayısıyla böyle bir macerası oldu aslında genç Bizim için de çok gurur verici bir şey. Yani ciddi bir tarihi var gerçekten şu anda. Yani bu son söylediğini vurgulamak istiyorum. Çünkü benim de aklımdan geçmişti. Şimdi 80 müzisyeni saymak mümkün değil ama şöyle bir şey yapınca göz gezdirince bile hakikaten şu anda caz sahnesinin ...bilinen isimleri diyeceğim... E, ...belli bir takipçi ve dinleyici... E, ...topluluğuna ulaşmış... ...çok kıymetli müzisyenlerin aslında... ...genç caz sahnesinden geçtiğini görüyorum... ...bu beni biraz şaşırttı... ...biraz da aslında <gülüyor> işin içinde kaybolmakla... ilgili hiç şüphesiz... ...ama e, şeyle ilgili söylüyorum... ...şimdi saydığımız... ...işte zorlu PSM'de... ...muhtelif sahnelerde düzenli olarak... ...aslında İstanbul'da caz hayatını... ...ve caz sahnesini ayakta tutan... E, ...isimlerin genç cihazla bağlantılı olduğunu görmekte hakikaten projenin aslında 20. yılına yaklaşırken epey başarılı bir proje olduğunu gösteriyor. Bunu özellikle vurgulamak istedim. E, hiç şeye de gerek yok. <gülüyor> yani bu kısmı e, önemli bir misyonu yerine getirdiğiniz şeklinde yorumluyorum ben. E, bilmiyorum sen bu şekilde acaba hani bir kelime seçer miydin ama şey kısmı çok önemli bilet satış kaygısından kitleye ulaşma kaygısından uzakta aslında müzisyenlerin, genç müzisyenlerin kendi müziklerine odaklanabilecekleri bir alan da sunuyor oluyorsunuz bu önemli bir hani koruma biçimi diye de düşünüyorum aslında yani kültürün ayakta kalması için işin ticari yönünden de uzakta caz festivalinde önemli bir geleneğe yol açtığını da söyleyebiliriz galiba yorumun olur mu acaba bu konuda Evet yani şey e, temelde aynen katılıyorum aslında sana. E, dediğin gibi sayıklarla biz de yola çıktık orada. Hani e, yani bir yandan da gerçekten yani Türkiye'de şeyi e, üretimi desteklemek çok kolay bir şey değil. E, ve bunu da yani bildiğin festivalin bir taraftan yapması gereken de misyon tarafı yani e, şeyde şimdi birazdan bahsederiz belki Burak Sülümbaz e, caz yazarlarımızdan, müzik yazarlarımızdan Burak. Bizim editörlüğünü yaptı bu albüm kayıt sürecinin hani metnelerini hazırladı ve olsa da onun da özellikle şey yaptı yani şimdi bizim bir tarafta festival İstanbul Caz Festivali zaten çok geniş yelpazeli bir festival yani sadece caz müziğine yer vermiyoruz farklı farklı tarzlardan çok sayıda sanatçıya yer veriyoruz hatta bazen bu konuda eleştirildiğimiz de çok oluyor hı hı. hani şey çok kısaca peki ama bu bir caz sanatçısı değil ama niye festival caz festivalinde gibi eleştiriler de oluyor ama şimdi orada şunu kaçırmamak lazım bence yani bir caz festivalinin caz müziği için yapabileceği e, yegane iyilik işte en önemli e, veya en ünlü caz sanatçısını festivale getirmek değil aslında bir taraftan da biz alt, e, işin şeyini de geliştirmeye çalışıyoruz yani e, bu hani Toprak verimli olmazsa onun üzerinde evet. yeşeren bitki de o kadar güçlü olamaz ne yazık ki. Biz birazcık o toprağı güçlendirmek, güçlü filizler veya çıkan taze genç filizlerin daha uzun yaşayabilmesini sağlamak gibi biraz fazla böyle şeye soktum belki konuya ama metafora yo, yo. çevirdim ama biraz aslında bu buna yarıyor. Yani bu insanların belli şekillerde desteklenmesi, genç yaşlarını teşvik edilmesi lazım. Bu müzisyenlerin birçoğu da bu arada sırf caz müzik dünya caz müziğine şey yapmıyorlar çoğu müzisyen ki yani saydık işte Ozan Muslu, Cem Tunca gibi isimler, Çağrı Serter gibi isimler yani müzik dünyasının çok farklı alanlarını da güç katıyorlar şu anda o dönemden e, gelmiş ve desteklediye bildiğimiz ney mutlaki desteklediğimiz isimler şimdi bambaşka alanlarda bazen bir popüler müzisyenin grubunda bazen bir önemli televizyon film bir filmin veya televizyon dizisinin müziklerinin yapımında Ödül kazanan bir et şeyin e, filmin müziklerinin arkasında veya bambaşka projelerde yer alıyorlar ve o anlamda Türkiye'nin müzik e, üretiminin de e, gelişmesine çok büyük katkıları oluyor. Hani o açıdan bu müzik üretimine erken zamandan desteklemek bence çok önemli. Evet, 95.0 Açık Radyosunuz ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Gençaz 21 vesilesiyle Harun yayınımızda. Şimdi albümün ayrıntılarına geçelim isterim. E, sürede artık sonuna doğru yaklaşıyor. Beş parça sundunuz. Caz August, Deniz Akantrio, Gökhan Ulusay Trio ve Kick The Switch'in e, parçaları var. Bir önemli özellik aslında bu kayıtlarda e, gruplara yer yer kıdemli müzisyenlerin de eşlik etmesi. E, bunu da e, özellikle konuşalım istiyorum. Az evvel konuştuğumuz bu aslında müzik kültürüne katkısı genel olarak Caz Festivali o minvalde de değerlendirebiliriz. Ama sen istersen daha geniş bir başlıkta Genç Caz 21 albümü kimlerden ve nelerden oluşuyor? Bir tarif edebilir misin bize? Tabii ki. Ee, yani <gülüyor> Genç Caz'ın şimdi, şimdiye kadarki geleneği şöyle bir sistemle gidiyordu. Ee, başvurular geliyor bize demolar üzerinden. Gruplar kendi demolarını yolluyorlar. <Gülüyor> ee, onlar arasından ilk eleme yapılıyor demolar üzerinden. Daha sonra e, bir canlı e, dinleme ve Genç Caz seçici kurulunun bu müzisyenleri kısa performanslarını, 15 dakikalık performanslarını dinleyerek oradan bir seçim yapılıyor. <Gülüyor> e, ve oradan da festivale katılacak gruplar belli oluyor. Aynı zamanda bu sene işte ilk kez kayıt e, projemizde gerçekleştirdiğimiz için bu seçilen 5 grubun da özgün eserlerinin, birer eserinin kaydedilmesi gibi bir e, ödülümüz oldu aslında bu evet. gruplara. E, biz bu arada genççesi hiçbir zaman bir e, böyle yarışma gibi de kurgulamadık. Yani birinci, ikinci falan seçmiyoruz. 6 tane grup seçiyoruz. Bu sene de 6 grubumuz seçildi. Hı. Kayıtlarda beş tane olmasının sebebini de birazdan açıklarım ama e, bu altı grubumuz e, daha sonrasında kayıt e, stüdyoda, e, babacım stüdyolarında kayda girdiler ve onlara tabii ki bu kayıtları yaparken aslında kimisinin, kimi müzisyenler için ilk kez, kimisi için belki daha önce yapmıştı vesaire ama biz düzgün bir kayıt ve profesyonel bir iş ortaya çıkmasını istiyorduk sonuç olarak. evet. Bunun için de hepsini birer e, prodüktör, e, bunlar da özellikle caz müziği alanında usta müzisyenler veya daha önce prodüktörlük tecrübesi olan isimler arasından seçtik ve gruplarla eşleştirdik kendileri. E, Volkan Öktem, Önder Focan, Selengülün, Cenk Erdoğan ve Okan Kaya e, bu seneki kayıtlarda bize e, bu gruplara eşlik eden e, prodüktörler olduk. Ki onların e, tecrübesi de aslında büyük bir e, ivme kattı bu kayıtların şeyine gelişmesine. Kimi yerde ben kendi gözlerimle gördüm. Yani hani Volkan Öptem'in işte girip e, caz cüz grubunun kaydını yaparken işte ince ince o işte keyboardda e, Cenk'ti galiba arkadaşımızın adı. İşte akorları şöyle çal burayı böyle bir genişlet. Şu şekilde aç gibi böyle ince ince yorumlarıyla o kaydı İlk başladığı yerden son noktada nereye nereye getirdiğinde görmek aslında çok güzel oldu. Harika ki prodüktörün değerde bir parça budur. Yani o müzisyenlere de o kayıt ortamında biraz yol göstermek, ışık tutmak e, ki böyle profesyonel isimlerle birlikte çalışabilmeleri de onların kariyerinde hani bir değer. Yani çünkü normalde zaten e, her zaman böyle imkanlar olmuyor. Biz hazır yakalamışken insanları ve böyle bir imkanımız varken <gülüyor> ki bu isimlerin çoğu bizim genç caz seçici kurulumuzda da yer alan isimler aslında. Evet genç yazda bir de böyle bir kurul var onu da az evvel düşündüm sorayım sormayayım diye hazır sözünü açmışken yapıda böyle bir özellik de var kısaca bahsetsene ondan da lütfen. Tabii ki demin bahsettiğim o seçim sürecinde ilk demoların gelmesi anından itibaren biz bu seçici kurulu devreye alıyoruz çünkü Hı. hani kalkıp da hani farklı farklı kulaklar dinlesin ve onların süzgecinden geçerek bir karar veralım hani böyle bir festival kendi kendine karar verdi gibi olmasın diye düşünüyoruz. Tabii. Ee, müzisyen çıkıştı işte müzisyen dostlarımız, müzik yazarları, e, radyo programlısı insanlar var. Hani hızlıca bir isimleri sayarsam Aycan Testel, Cenk Erdoğan, Dayla Diyana Gücük, Kalben, Selengülün, Volkan Öktem, e, Hakan Tüfekçi, e, Yekta Kopan. Sony Müzik Genel Müdürü Özden Bora yer alıyor ve ben de festivali temsili, temsilen festival direktör olarak ben de bu seçici kurulu yer alıyorum. Böyle bir beraber gelip hani o kayıtları dinleyerek onların arasından e, 6 grubu seçiyoruz. Çok da kolay olmuyor. Gerçekten bazen çok zorlandığımız oluyor. Bazı seneler çok iyi gruplar olduğu için hadi bu sene 7 grup olsun şu grupta girsin diye tabi ki kuralları da esnetebiliyoruz sonuçta bu da teşvik esas amaç tabii. Ee, o şekilde bir e, seçici kurul düzenimiz var. Peki şimdi gruplardan çok kısaca bahsetmeni isteyeceğim bu soruyu kolay kolay herkese soramam ama senin radyo yeteneklerinden çok emin olduğum için grupları böyle kısaca anlatmanı isteyeceğim bize. Tamam, ee, şöyle yapalım. Kayıt saatin ha şeyi söyleyeyim bu arada. Bir tane grubumuz ne yazık ki ufak bir teknik telif probleminden dolayı albümde yer alamadı. Evet. E, nefas ama onların parçası da belki bir süre sonra o telif problemini halledebilirsek e, kayıt daha sonradan tekrar yayınlanacak. Onları bir kenara koyarsam diğer grupları alfabetik sırayla bir hızlıca sayayım. August e, çok başarılı bir vokalist. Aleyna Talınlının e, başı çektiği ve bir Ba, piyano Bass Davul e, Üçlüsü'nün eşlik ettiği güzel böyle bir e, caz ekibi, hmm. vokal caz grubu. E, onları cazcuz cüz ekibi takip edildi bahsettiğim gibi. E, caz cüz da e, yine aslında e, bir dörtlü, bir vokal içeren bir dörtlü. Hmm. Hafif e, R&B soul'la e, da e, meyleden güzel hmm. e, bir tarzları var. Deniz Hakan e, vokalsiz bir e, piyano bass davul üçlüsü. Hmm. E, ama onların da ritmik tarafındaki e, yüksek enerjileri birazcık daha böyle cazın daha güncel tarafına getiriyor onları. Hı hı. E, Gökhan Ulusoy Trio e, yine bir e, enstrümantal üçlü. E, bu sefer gitar e, bas davul e, şeklinde. Ve biraz daha böyle Afro-Cuban e, ritimleriyle groove tarafı kuvvetli güzel bir kayıt yaptı onlarda. Hı hı. Son olarak da kick the switch. E, bu da yine... E, Temelini cazdan ama yine birazcık daha sol R&B türüne kayan e, yuva diye çok böyle güzel orijinal Türkçe sözlü bir parça yaptı. E, Onlar da bir dörtlü aslında. E, vokali yine e, piyano, dabul, keyboard, bas ve double tamamlıyor. Yine çok böyle hafif skat vokallerinde yer aldı. Çok keyifli bir e, parçaları var kayıtta. Evet. Radyo yayınında zaten bu söyleşiye Genç Yaz 21'den parçalar, bütün parçalar da ediyor. Dinleyiciler de herhalde kafalarında bir biçimde eşleştirmiş, eşleştirmişlerdi diye düşünüyorum. Bizi şu anda sonradan podcast üzerinden dinleyenler için de Genç Yaz'ın. Zaten Genç Yaz 21 albümünün esasen dijital platformlarda yayınlandığını hatırlatmak isterim. 17 Aralık tarihinde. Evet dinleyicisi bol olsun Avru'nun genç yazıcıların ve Caz'ın. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırıp katıldığın için yayınımıza. Ben teşekkür ederim. Çok da keyifli oldu. Böylece bahsetmişti oldu kalbinden çok detaylı bir şekilde. Sağ ol.